Çocuk deyip geçmeyin her salı ve çarşamba Türkiye Saati'yle 11'de radyonuz Burç Efendi. Efendim merhabalar Burç Efendi'nin Çocuk deyip geçmeyinden sevgi ve selamlarımızla bugünkü programımıza başlıyoruz. Efendim dünkü programımız ve geçtiğimiz haftaki programımızda yoğunluklu olarak gönderdiğiniz e-mailleri cevaplandırmaya, elektronik postayla gönderdiğiniz mesajları cevaplandırmaya çalışmıştık. Efendim bugünkü programımızda yine sorularınız ağırlıklı olmak üzere programımızı yapacağız. Efendim hemen programa başlamadan önce elektronik posta adresimizi verelim arzu ederseniz nasıl bize ulaşacaksınız, mesajınızı nasıl göndereceksiniz. Çocuk deyip geçmeyin, çocuk deyip geçmeyin et harfi burcfm.com.tr adresine gönderebilirsiniz. Ya da kişisel web siteden gönderebilirsiniz. Galiba orası birazcık daha kolay. www.ademgunes.com adresine girdiğinizde ve Adem Güneş'e sor butonuna bastığınızda çıkan menüde sorunuzu gönderebilirsiniz. Efendim İlknur Hanım'ın mesajını okuyoruz ilk olarak. İlknur Hanım şöyle bir sorusu var. Selam hocam. 5,5 yaşındaki oğlum 2-3 aydır bir televizyon filminden korkmakta. Kendimce çocuğun yatağını bizim odamıza almakla doğru yaptığımı düşünmüştüm. Ama 4 gün önce psikiyatri ve psikoloğa gittik ailecek ve çocuk için genç bayan doktoru görünce eşimle sessizce birbirimize bakışmakla yetindik. Benim düşüncem daha olgun ve tecrübeli olmasıydı. Belki de psikolojik tatmin olamadık söylediklerinden. Çocuğun yatağını odamıza almakla yanlış yaptığımızı söyledi. Onun korkusunu pekiştiriyormuşuz. Siz ne dersiniz konuyla ilgili olarak kafam karıştı demiş İknur Hanım. Dünkü programımızda çocukların 4 yaşına kadar aynı odada anneyle babayla aynı odanın içerisinde olması, özellikle ilk 2 yaşında ise çocukların anne babayla birlikte yatmasının çocuklarda güven duygusunu geliştireceğini söylemiştik ki oluşturacağını söylemiştik. Galiba İknur Hanım'ın kafası orada karıştı. 5,5 yaşındaki çocuğu ayrı odada yatan çocuğu korktuğu için kendi odalarına almışlar, kendi yataklarını almışlar. Gittikleri bir psikiyatr ...ve psikolog genç bir hanfendiymiş ...tatmin olamadık diye söylüyorlar söylediklerinden... ...halbuki ben de aynı şeyi söyleyeceğim şu anda... ...çünkü çocuğunuz şu anda beş buçuk yaşında... ...eğer çocuğunuzun sizin odanızda kalma süresi... ...dört yaşını geçmeye başlar ise... ...üç buçuktan itibaren artık yavaş yavaş siz... ...efendim çocuğunuzu yanınızdan, odanızdan ayırma işlemleri yapmanız lazım... ...eğer bu süreç dört yaşını geçer... Ve 4 yaşından sonra çocuklarınız hala sizin odanıza alınır ise o takdirde gittiğiniz uzmanın tavsiyesine aynı şekilde ben de katılırım. Bu takdirde çocuğunuz sizin odanıza bağımlı, size bağımlı hale gelir. Halbuki çocuğunuz o sırada normalde kendi odasında yatabilecek, efendim sosyal yaşamı kendi başına yapabilecek normalde içerisinde gücü vardır. Eğer siz odanıza alır iseniz... O takdirde o gücü kırmış olursunuz. Çocuğunuzun dışarıya dönük olacak olan o korkularını yenebilecek kendi içerisindeki dinamiklerini zedelemiş olursunuz yatağınıza alarak. Hatta değerli uzmanın söylediği şeye de katılıyorum. Eğer odanıza alırsanız korkularını da pekiştirmiş olursunuz 5,5 yaşındaki bir çocuğun. Neden? Çünkü şunu söylüyorsunuz siz mesaj olarak çocuğunuza veriyorsunuz. Evet. ...korkulacak bir şeyler var... ...o yüzden gel hadi yanımıza yat... ...yanımıza yatarsan o takdirde... ...biz sana korktuğun şeylerin... ...başına gelmemesi için... ...hemen göreve hazırız... ...gerekirse baban birden kalkar... ...gerekirse ben birden kalkalım... ...yani gerçekten sanki korktuğu şey varmış gibi... ...algılayabilir çocuk... ...şimdi dolayısıyla kendi yatağınıza almak yerine... ...çocuğunuzun korkularını... ...anlayışla karşılayıp... ...onu yatağında tutarak... ...siz onun yanına gidebilirsiniz... ...sizden cesaret alarak çocuğunuz... ...korkularını ilk önce bir deşelemeye çalışın... ...yani nereden korkuyor ise... ...yani acaba birisi mi girecek... ...yatağın altından birisi mi çıkacak... ...camdan birisi mi bakacak... ...karanlıktan birisi bööö mü diyecek... ...onu bir kere konuşabilir vaziyete getirin... ...çocuğunuz bol bol konuşsun... ...ondan sonra gerekirse lambasını yakın... ...gerekirse efendim yanında bulunun... ...ama sizin odanıza almamak şartıyla... Efendim korkularının sizin tarafınızdan anlayışla kabul edildiğini hatta şöyle söylemek çok daha tesirli olabiliyor. Sana bir sır vereyim mi? Senin yaşlarındayken eğer gerçekten siz de korktuysanız senin yaşlarındayken ben de korkuyordum. Hatta ben kendi çocuklarıma da söyledim. Ben perdeye bakarken korkardım mesela. Kaç yaşında olduğumu hatırlamıyorum ama perdeye bakar orada bir şeyler şekilleniyor zannederdim. Birdenbire yorganın altına kafamı sokardım. Çocuğumla bunu paylaştığımda korkunun normal bir şey olduğunu gördüğü zaman korkuyu eğer içine sindire sindire, sindire yavaş yavaş yerleştirir ise kendi ruhunun da gücü kuvvetli ise ruhunun gücünün altında korku ezilip kalacak bir süre sonra ama yalnız alırsanız pekişir. İlknur Hanım'ın şu cümlesi dikkatimi çekti. Efendim gittikleri psikiyatr ve psikolog, genç birer hanımefendiymiş bunlar, söyledikleri çok içimize oturmadı diye söyledi. Yok yok öyle şeylere takılıp kalmayalım. Evet insan gittiği zaman böyle çocuğu olan birisini, daha olayları daha kendisi de tecrübe ederek bakmış olan birisini arzuluyor olmuş olsa da bir psikiyatr, bir psikolog veya bir pedagog... ...genç de olmuş olsa... ...belirli tecrübeleri var... ...okulda edindiği tecrübeler var... ...o tecrübeleri sizinle paylaşıyor... ...ha gönül daha olgun... ...ve kendi yaşamında da tecrübe edinmiş... ...iki çocuğu, üç çocuğu, işte benim gibi dört tane çocuğu... ...ve böyle bol çevresiyle beraber... ...yaşamının içerisinde de çocuklarla... ...teorik bilgilerini onaylamış... ...birisiyle olmayı arzu etmiş olsa da... ...genç arkadaşlarımıza da... ...onların tecrübelerinin de... ...doğru olduğunu... Onların da öğrendiği bilgilerin sizinle paylaşılabileceğini ben burada hatırlatmak isterim. Önyargılı olmamak lazım. Ha teskin olamadı o ayrı bir şey. Zaten şunu da hemen hatırlatayım. Yani bir uzman tavsiyesi almak aslında kişinin ruhuyla uyum sağlayabileceği kendisini daha iyi anlayabileceği birisiyle olursa o zaman tesir oluyor. Yoksa rastgele çevirdim bir numara çıktı karşıma birisi ben gittim ondan tavsiye aldım da çok uygulanabilir olmuyor çoğu defa. Burç yazıp bir boşluk bırakın ve mesajınızı yazdıktan sonra 3077'ye gönderin. Her bir mesajınızın ücreti Vodafone ve ABA için 2.4, Türkcell için 1.8 Efendim Fatma Hanım'ın mesajı. Programınızı Burç Efendim'de yayınlanmaya başladığından beri dinliyorum hocam. 2.5 yıllık evliyim henüz çocuğum yok. Çocuk eğitimi konusu benim için çok önemli. Bu konuda eserler okuyorum ve çocuk sahibi olmamama rağmen çevremde çok soru soruluyor bana. Sizden öğrendiklerimi, bunlar aslında benim de hissettiklerim, çevremdeki anne adayları ile paylaşıyorum. Ve sizin önerilerinizi hayata geçirdiğimde de ne kadar doğru olduklarını görüyorum. Sadece bir kişi hariç. Benim bir komşum var hocam, 4 ile 5 yaşlarında iki çocuğu var. Yemek yemiyorlar. Anne çocuk ruhundan anlıyor ve onlara güzel bir iletişimi var. Bu çocuklar evde yemiyorlar ama dışarıda da yemiyorlar. Normalde çocuk dışarı çıkınca çips, hamburger, mısır, çikolata vesaire ister ama bunlar yemiyorlar. Bu yüzden de çabuk yoruluyorlar ve gelişimleri yavaş. Anne her şeyi deniyor, sofrayı cazip hale getiriyor, sofraya birlikte oturmaya dikkat ediyor... Bir dönem uyararak yemek yedirmiş fakat şimdi uyarmadan deniyor yine de bir şey değişmiyor. Yemek yeme daha doğrusu yememe bir saat kadar devam ediyor. Dün uğradığımda ağlıyor idi. Her şey denedim olmadı. Konuştum anlattım olmadı ama yemiyorlar diye. Anne ile aynı şeyleri düşünüyorum ama çeşitli öneriler ve çocuk doktoru tavsiyeleri sonuç vermedi. Ben de size yazmayı düşündüm. Biraz uzun oldu vaktinizi alıyorum. Cevaplarsanız gerçekten çok sevinirim demiş değerli Fatma Hanım. İnşallah sizin de çocuğunuz olur Fatma Hanım. Ve bu duyarlılık içerisinde dengelerinizi hiç kaybetmeden bakın bu çok önemli. Bekarlık zamanındaki insanın dengeli hali çocuk dünyaya getirdikten sonra ve o çocuğun o koşturmacaları sırasında bozuluyor. Çünkü çocuğun dengesiyle anne babanın dengesi birbirlerinden farklı olduğu için minicik pıtır pıtır pıtır pıtır sağ sağa sola koşturan çocuğun peşinde işte 30 yaşında 25 yaşındaki birisinin koşması zor oluyor. O yüzden inşallah dengeleriniz aynı şekliyle şu andaki hissiyatınız aynı şekliyle devam eder ve çocuğunuza aynı hassasiyetle davranırsınız Fatma Hanım sorunuza gelince. Şimdi birkaç tane cevap vereceğim çünkü çocuğu görmeden anne babanın gerçekten tutumunu görmeden bir şey söylemek zor o yüzden birkaç alternatifli cevap vereceğim bilmem sizin oralarda da söylenir mi ama bizim oralarda şöyle bir deyim vardır hani gençler nikahlanmıştır işte evleneceklerdir tam evlenmenin günü arifesinde yani tam düğün gününün içerisinde dışarıda davullar çalınıyor vesaireler çalınıyor işte yemekler yenilir o sırada ama nedense kız yemek yiyemez o gün ya da erkek de yemek yiyemez ve ondan dolayı onunla da hatta dalga geçerler, hafife alırlar. Ne o, nikah topluğu mu başladı derler. Yani nikah kıyılacağı veya işte o düğün gününün hazırlıkları vesairesi olduğunda gençler, evlenecek olan gençler yemek yememesi bize bir deyim olarak girmiş. Adı da nikah topluğu. Yani nikah topluğu denilen şey aslında şu. Eğer çocuk veya kişi, yetişkin kişi... ...duygu dünyasında yoğun bir takım şeyler barındırıyor ise... ...o takdirde ağzını bıçak açmaz. Boğazından bir şey aşağıya inmez. Yani düşünün Allah göstermesin... ...çocuğunu kaybetmiş olan bir anne... ...yemek yiyebilir mi? Yiyemez. Bir lokma boğazından aşağıya inmez. Yakınlarından birisi... ...bir felaket haberi almış olan birisinin önüne... ...yemekler getirmiş olsanız... ...doyasıya yiyebilir mi? Yiyemez. Boğazından bir şey aşmaz. Yani eğer çocuk veya yetişkin... ...yoğun bir takım duygusal atmosfer yaşanıyor ise o takdirde çocuğun veya kişinin iştahı kapanır, nikah tokluğu yaşar yani. Dolayısıyla Fatma Hanım acaba komşusuyla konuştuğunda veya gözlemlediğinde acaba bir bakmış olsa çocuklarına o kadar çok ilgi alaka gösterirken acaba çocuklarına sanki bir nikah tokluğu mu yaşatıyor... Aman yavrum ye, aman canım ye, hadi kızım ye, hadi oğlum ye derken acaba böylesi yoğun bir atmosferin içerisinde mi tutuyor? Yahut da çocuklarına yemeğin haricindeki dakikalarda çok ilgilenip aman düşeceksin, kızım, kuzuğu gel bakayım yanıma derken acaba çok aşırıya mı gidiyor? Ki aşırıya gitmek işte yoğun bir duygusal atmosferi çocuğa yaşatmak olacağı için çocuğun iştahını kapatır. Bu var mı acaba? Eğer o yok ise... O zaman ikinci alternatif olarak şunu söyleyeyim. Acaba çocuk eğer bundan evvelki dönemleri içerisinde de 2-3-4 yaş dönemleri içerisinde de yemeği tam yiyemedi ise, yemek kültürü gelişmedi ise, yani saatinde yemek yeme alışkanlığı gelişmedi ise, bakın bu saati kısmı oldukça önemli. Çünkü eğer siz örneğin akşam yemeğini saat 7'de devamlı yerseniz ve akşam sofrasına saat 7'de oturursanız, o takdirde şöyle bir alışkanlık kazandırırsınız o evin içerisine otomatik olarak bünye kendisini saat 7'ye doğru gelirken acıktığını hisseder. Eğer yemek saati bazen 6 bazen 8 bazen 9 bazen 5 olur ise o takdirde bünye acıktığını hissetmez. Yani eğer siz bünyenizi bir kurallar zinciri içerisinde yemek yemeleri tam vaktine denk getirmiş bizim yemek saat akşam 7'de yenecek. Denmiş ise ve o da uymuşsa bünye kendi kendini alıştırır. Eğer alıştırmadıysanız daha önceden yemek saatleri düzenli değil ise bu da çocuğun yemek yemesine tesir eder. Üçüncü bir şey daha söyleyeyim bununla birlikte ondan sonra diğer mesajlara geçeyim. Efendim eğer çocuk daha önceki dönemlerde yine yemek yemeden günlerini zorlana zorlana geçirmiş ise acaba... Fizyolojik olarak ne kadar hekimle görüştük demiş olsa da fizyolojik olarak birazcık daha detaylı bir araştırma yapılabilir mi? Şöyle söyleyeyim. Yani acaba sindirim sisteminde bir yorgunluk, bir bıkkınlık, sindirim sisteminde acaba bir tembellik oluşmuş olabilir mi? Çocuk gerçekten içi kabul etmiyor bir vaziyete dönüşmüş olabilir mi? Ki ileride Allah göstermesin bu bir rahatsızlığa dönüşür. Yani artık bir bardak suyu içemez vaziyete dönüşür. Yani acaba bir sindirim sisteminde tembellik oluşmuş olabilir mi? Mirede, bağırsakta, efendim diğer organlarda, ağızda, yutakta, her şeyde. Yani ben bazı çocuklarla karşılaşıyorum. Öyle bir tembellik vaziyetine dönüşmüş ki çocuk o kadar çok ilgi ve sevginin içerisinde de oluyor bu. Çocuk çenesini açıp kapatmaya, ağzına koyduğunuz bir lokmayı çiğnemeye tembellik yapıyor. Keşke şöyle bir şey arzu ediyor yani neredeyse işte ağzınızda çiğneyeceksiniz kuş gibi onun ağzına vereceksiniz hatta bir de çeneyle kapatıp aşağıdan yukarıya doğru kapatıp bir de yuttuk kunduracaksınız neredeyse. Eğer böylesi bir tembellik de var ise o takdirde bunu da aşmak lazım. Bunun için ne yapılabilir efendim hekimden bir iştah açıcı şurup alınabilir ilaç alınabilir. Çocuğa daha cazip bir takım şeyler sunularak çocuğun yemesi sağlandırabilir. Bu üç ürün içerisinden acaba komşunuz hangisine uygunsa ona ait tavsiyelerinizi ve tavsiyenin sonucundaki neticenizi bize yazabilirsiniz. Görüşlerinizi, isteklerinizi bizimle paylaşın. Bu kısacık bir boşluk bırakın ve mesajınızı yazdıktan sonra 3077'ye gönderin. Efendim bir sonraki dinleyicimizin mesajı, Arife Hanım'ın mesajını okuyorum. Arife Hanım şöyle soruyor: Ben çalışan bir anneyim. Kızım 18 aylık ve çok korkuyor. Yüksek sesten, uçaktan, kendinden küçük çocuklardan bile korkabiliyor. Yolda yürürken arabaların sesinden korkuyor. Kucağıma geliyor. Ne yapabilirim? Kızım için bilmiyorum. Kayınvalidem ve görümcem bakıyor. Bana yol gösterir misiniz? Demiş Arife Hanım. Arife Hanım'ın benzer bir mesajı da Özdemir Bey göndermiş. O da şöyle bir mesaj. Adem Bey 5 yaşında bir kızım var. İftar saatinde patlayan Ramazan topunun sesinden çok korkuyor ve ağlıyor. Daha top başlamadan gene top atacaklar deyip ağlamaya başlıyor. Bazen sahurda atılan toplardan da uyanıyor ağlayarak. Ne yapabilirim? Hayırlı Ramazanlar dilerim demiş Özdemir Bey. Ben de tam bununla alakalı bir şey söyleyeyim. Efendim bizim de şu anda bir yaşını doldurmak üzere olan bir çocuğumuz var. O da Ramazan davulcusundan korkuyor. Yani maşallah bizim davulcu da... Kapıların önüne kadar gelerek böyle güm, güm güm güm diye davula öyle bir vuruyor ve öyle bir düzensiz, ritimsiz, öyle bir aldım veresiye vuruyor ki galiba Ramazan davulcuları bu konuda belediyenin yetkilileri nasıl düşünüyorlar bilmiyorum ama biraz özenle seçilmesi lazım kanaatini taşıyorum. Yani ne ritim var ne müzik ahengi var halbuki bizim çocuğumuz mesela müziğin bir sesini duymuş olsa bir aheng duymuş olsa çıkar ortada oynamaya başlar. Müzik kulağı bu kadar gelişmiş olan bir çocuğun karşısına davul dong dong dong dong diye bir vuruyor. Ne ritim var, ne başka bir şey. Bir de mani okuyacağım diye sesi de öyle çok yatkın değil. Acele acele daha bir kapının önünde şiirin, maninin bir dizesi söyleyip ikinci dizesi ta öbür binanın ucuna kadar neredeyse hızlıca gidiyor. Galiba para toplayabilmek için bir an önce efendim koca bölgenin içerisinde dolaşayım derken Evet çocuk ruh sağlığı bozuluyor. Bence belediye yetkilileri bu konuda çok çok titiz olmaları lazım. Davul çalmasını bilmiyorsan kardeşim yahut da eğer güzel bir ritimle çalmayacaksan gezme şu sokakları ya. Yani yaşlısı var hastası var çocuklar var korkuyor yani senin attığın taş ürküttüğün kurbağalara değmiyor. Birazcık daha özenerek olması lazım. Kanaatini taşıyorum. Bu kültür yaşanması lazım ama daha özenerek. Efendim Ramazan topları atılıyor ve çocuklar korkuyorlar. veya da yüksek sesten korkuyorlar Arif Hanım'ın söylediği gibi 18 aylık. Buradaki korkunun yani bizim çocuğumuzda da olan Arife Hanım ve Özdemir Bey'de de olan korkunun kaynağı bilinmeyenden korkmadır. Bilinmeyenden korkma. Yani ani ve yüksek bir ses... Çocuğu korkutur. Kaynağı belli olmayan bir yerden eğer çocuk bir şey hisseder görür ise o takdirde korkar. Ben yine hatırlıyorum diğer çocukların örneğin şeyden korkuyordu bu elektrikli süpürgeden korkuyor idi. Veya bir başka çocuğum matkaptan korkuyor idi. Bu şekliyle yine bana danışmak için gelen birçok çocuğu hatırlıyorum. Olmadık şeylerden korkuyor. Uçak sesinden özellikle çok korkuyor havaalanlarına yakın olan evlerde oturanlar. Efendim nasıl aşılabilir? Çocuk korkunun kaynağını öğrenirse aşar. Biz örneğin ne yaptık? O dang dang dang diye ritimsiz çalan Ramazan davulundan çocuk korkarken biz gittik efendim daha düzenli bir çalan bir Ramazan davulcusunu bulduk. Nerede bulduk? Sultan Ahmet'in o taraflarda şu anda etkinlikler düzenleniyor. Orada eski Osmanlı beyefendisi Osmanlı hanımefendisi ve bu tulumbacılar eskinin itfaiyecileriyle birlikte böyle bir gösteri yapıyorlar her gün galiba yapıyorlar. Orada bir de davulcu var davulcu da tokma vurarak ortalıklarda geziyor. Bizim çocuğumuz o davulcunun halini görünce davulun kaynağını sesin kaynağını görünce davulcuyu da görünce artık içine bir rahatlık çöktü yani ne gök gürlemesi bu. Efendim ne bu işte deprem oluyor ne başka bir şey çocuk ruhunda onu yerleştirdi şimdi korkmuyor sadece söylüyor davul geldi davulcu geldi diye söylüyor efendim dinleyicilerimize tavsiyem şu korkunun kaynağının belirli hale gelmiş olması lazım bu türlü korkularda. Uçak ise çocuk uçağı mutlaka korkulacak bir şey olmadığıyla alakalı gerekirse bir havaalanına götürmek gerekirse efendim daha yakın İstanbul'da oturuyorsa Florya'ya mesela götürmek o Florya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin dinlenme tesisleri var hemen yakınlarından geçiyor uçaklar orada efendim gerekirse oraya götürmek yahut da eğer araba sesinden korkuyor ise çocuk diyelim ki yandan geçen bir araba sesinden efendim bir yol kenarına çocukla birlikte oturup arabaların sesini orada dinlemek. ...korkunun birazcık da üzerine gitmek bu korkuları yenecektir diye düşünüyorum. Efendim bir reklam arası vereceğiz. Reklam arasından sonra mesajlarınızı okumaya devam edeceğim. Efendim reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Gönderdiğiniz soruları okumaya devam ediyorum. Bu arada soru sormak isteyen dinleyicilerimiz için de nasıl soru soracaklarını tarif edelim... Elektronik posta adresimizi verelim. Cocuk deyip geçmeyin. Et burçefem.com.tr Efendim nerede kaldık? Sinan Bey'in mesajında kaldık. Sinan Bey şöyle soruyor. Hocam bize nasıl anne baba olma yolundaki yardımlarınız için çok teşekkür ederiz. Benim kızım istediği olmayınca çabuk ağlayan ve huysuzluk yapan bir kız haline geldi. Alışkanlık yaptı ağlamalar. Bu sene anaokuluna başlayacak. 2 yaşındaki kardeşiyle oyunları bazen ona şiddete kadar varıyor neler tavsiye edersiniz demiş Sinan Bey. Sinan Bey'in bu mesajını cevaplamadan aynı soruyla alakalı dinleyicilerimizin benzer soruları var topluca cevaplandıracağım. Çünkü bu bir çocuğun gelişim dönemine denk gelen bir şey ve burada anne baba eğer kritik bir şeyi yapmaz ise evet çocuklarıyla bu sefer bir kısır döngünün içerisine girebilirler. Ondan bahsetmeden önce bakın aynı yaş grubuna gelen birçok anne babanın aynı şeyleri söylediğini ilk önce bir görelim. Sinan Bey kızımız çabuk ağlayan, huysuzluk yapan bir hale geldi. Önceden böyle değildi diyor. Peki Nesrin Hanım ne diyor? Bakın Nesrin Hanım da şöyle söylüyor. İyi günler Adem Bey. Ben Nesrin. 16 aylık bir kızım var. Babası ve bana her istediğini ağlayarak yaptırıyor. Ve benden hiç ayrılmıyor. Oyunda oynasa televizyonda seyretse ben hep yanında olmalıyım. Nasıl davranmamız gerekir hocam bazen sabrımda azalıyor çok teşekkür ederim demiş. 16 aylık bir kız çocuğu ve ağlayarak ve zorlayarak anne babasına isteklerini yaptırıyor. Devam edelim bakalım aynı sorular aynı döneme denk gelen sorularla nasıl da karşı karşıyayız. Çünkü bu bir dönemsel problem. Efendim gülün harma sorusuna bakalım. O da aynı şeyden bahsediyor. Sayın Adem Bey 2 yaşını 2 ay geçmiş bir oğlum var. Sürekli beni ya da babasını ya ısırıyor ya da çimdikliyor. Isırdığı zaman bazen öyle güçlü ısırıyor ki dişleri kenetleniyor. ısırdığı yerde iskalıyor. kalıyor. Ona hep bir büyüye anlatır gibi sabırla anlatıyordum ama artık dayanamıyorum. Çocuktan bazen nefret ettiğimi hissediyorum böyle ısırdığında. Ve onu hırpalıyorum ya da bacağına ya da eline vuruyorum hırsımdan sonra da oturup ağlıyorum psikolojisi bozulmuş dengesiz biri gibi hissediyorum kendimi bu yüzden ne yapmalıyım ısırma ve çimdiklemeye karşı demiş gülünür alım hiç merak etmeyin gülünür alım şimdi cevabını duyduğunuzda göreceksiniz sanki ne, sihirli bir sopayla vurulmuş gibi çocuğunuzla aranızı düzelteceksiniz hiç psikolojinizi bozmanıza gerek yok Esra hanım da aynı şeyden bahsetmiş efendim bakın iyi günler hocam Öncelikle size teşekkür etmek istiyorum programınız çok güzel ve bizlere çok büyük yararlar oluyor. Benim 2 yaşında bir oğlum var eskiden çok sakin çocuktu fakat son aylarda çok huyu değişti. Mızmız isteği olmayınca kendini yere atan elindekileri fırlatan ve sürekli vuran ısıran bir çocuk oldu. Çok fazla tepki vermemeye çalışıyorum ama bazen çok canım yanıyor ben de kızıyorum sinirleniyorum artık. Bu durumda nasıl davranmam gerekiyor bu huyların üstesinden kalkması için. Çok korkuyorum böyle bir çocuk olacak diye demiş Esra Hanım. Efendim daha bitmedi. Bakın aynı döneme denk gelen çocuklar bunlar. Efendim Hacer Hanım'ın mesajına bakalım. Hacer Hanım da şöyle diyor. Merhaba Adem Bey. Benim 17 aylık bir oğlum var. Programlarınızı elimden geldiğince takip etmeye ve uygulamaya çalışıyorum. Benim sorunum çocuğun bir davranışından dolayı kızdığımızda özellikle kendisi için tehlike oluşturacak durumlar. Nasıl davranmalıyız ona ne şekilde belli etmeliyiz ya da belli etmemeli miyiz diye sormuş Hacer Hanım aslında bu mesajı dün de okumuştum şimdi aşağı yukarı aynı problemlerden bahsediyoruz nedir problem yani çocukların 2-2,5-17 aylık 15 aylık dönemlerinde çocuk bir şey yaşar ne yaşar aslında çocuk yeni yeni kabiliyetlerini geliştiriyor bu dönemde nedir? Bakın 12 ayı geçti, yürümeyi öğrendi. Sonra 13-15 aya geldi, kelimeleri yan yana koydu, kelimelerin işlevini öğrendi. Ne işe yaradığını öğrendi. Gel diyor, anne bakıyor, anne geliyor. Pat pat pat, Allah Allah, gel kelimesiyle çıkıyor bu hareket. İletişim kurmayı öğreniyor aslında. Bizim bir arkadaşımız vardı Hollanda'da olduğumuz dönemde. O İngilizce ve Fransızca öğreniyordu. Yeni öğrendiği kelimeleri Fransızlara söylüyordu. Diyordu ki ya işlev harika, işlev görüyor bu kelime, işlev görüyor bu kelime diye söylüyordu. Yani kam kelimesini söylüyor örneğin. Bir bakıyor ki karşı taraftaki kişi ona göre cevap veriyor. Fransızca bir kelime söylüyor, Fransız ona göre karşılık veriyor. Halbuki hiç anlamadığı kelimeleri söylediğinde karşııyla ile iletişime geçtiğinin keyfini yaşıyordu. Çocuk da aynı öyle. Çocuk yeni yeni konuşmaya başladığı ve bir takım sosyal hayatın içerisinde anne ile birlikte bir şeyleri yapabildiğini görünce... Neyin nasıl işe yaradığını görünce ondan keyif almaya ve o davranışını devam ettirmeye çalışır. Yani nasıl diyorsunuz hocam? Şöyle diyorum. Örneğin ilk davranışlar çok önemlidir. Önce bunu söyleyeyim de. İlk tepkiler çok önemlidir çocuk için. Örneğin çocuğunuz eline bir cisim aldı. Ve bu cismi kaldırdı sizin suratınıza attı. Baba da o sırada güldü. Biraz Kahkaha attı, sizin suratınız asıldı, birden çocuğa vurdunuz. Çocuk bir sırada size baktı, bir ondan sonra babasına baktı. Sonra çocuk da gülmeye başladı. Aslında buradaki ilk tepki, babanın tepkisi. Çocuk neyi gördü aslında bu sırada? Eline bir cisim alıp anneye attığı sırada, ki özellikle kafasını attığı sırada, kendisiyle iletişime geçiliyor. Birisi gülüyor, öbürküsü kızıyor aslında bir oyun oynuyoruz şu anda ne kadar güzel dolayısıyla çocuk eğer bu ilk tepkiyi yaşadı ise birisinden gördüyse o takdirde bunu pekiştirmiş olur yani bunu çoğaltabiliriz başka ne mesela efendim Gülnur Hanım'ın galiba söylediği mesajda çocuk diyelim ki geldi sizin elinizi ısırdı eğer o sırada diyelim ki çocuğunuzun aslında konuşmaya ihtiyacı var idi veya sizinle iletişime geçmeye ihtiyacı var idi. Siz o anı keşfedemediniz. Anne anne dedi siz çocuğunuzu tam yakalayamadınız ihtiyaç anını. Sonra ilk gün daha birinci hareketinden bahsediyoruz. Devam eden hareketler sonra söyleyeceğim. Daha sonra çocuk içinden gelen bir tepkiyle geldi sizi ısırdı. Siz de o sırada döndünüz ne yapıyorsun dediniz tepki gösterdiniz. Yapma oğlum dediniz tepki gösterdiniz. Sonra belki kızdınız, belki sevdiniz. Şimdi çocuğun bu anda öğrendiği şey şu. Çocuk ısırdığı an annesini anne karşılık veriyor. İlk tepki ne ise çocuk bunu zihnine o şekilde yazar. Aynı ne gibi biliyor musunuz? Aynı çocuğun ilk kelimeleri öğrendiği gibi. Örneğin çocuk ilk kelime suyu öğrendi. Su kelimesini eğer... Su diye değil de bu diye öğrense, kalem yerine kale diye öğrense, ayakkabı yerine akka diye öğrense bunu neredeyse bir sene iki sene boyunca aynı şekliyle götürür. İlk duyduğu anki kelimeyi çocuk tekrar eder yahut da pasif hafızasına yazar. Aynı bu şekilde ilk tepkiler ne ise çocuğun davranışına karşı çocuk o tepkileri de zihnine hafızasına yazar. Ne zaman anneyle konuşmaya ihtiyaç duyduysa gider anneyi ısırır. Ne zaman sevgiye ilgiye ihtiyaç duyduysa elindeki bardağı kaldırır annesinin kafasına atar. Siz tepkinizi bu sefer daha da sertleştirdikçe çocuk bu sefer ilk andakinden daha farklı olarak ikinci olarak da çocuk kendini korumaya çalışır. İlk önce bunu öğrendi. Öğrenilen bir davranıştı. Yani annesinin İlgisini çekmek için yaptığı bir davranışı Anne tepki göstererek yahutta da sevgi göstererek yahutta da baba gülerek Yahut da akrabalar kenarda gülüşerek Çocukla iletişimin Sanki bir unsuruymuş gibi Çocuğa bunu öğrettiğiniz zaman Çocuk bunu devam ettirirken Tepkiniz daha da çoğaldığında Bu sefer çocuk kendini korumak için Gider ısırır Bilmem aradaki farkı anlatabildim mi İlkinin maksadı ilk tepkinin maksadı İlk öğrenmeye çalıştığı şey anne babasıyla ile iletişime geçmek. Ondan sonra ise sizin aşırı tepki göstermeleriniz karşısında ise çocuk kendi nefsini, kişiliğini korumak için size tepki göstermeye başlar. Bu da bir kısır döngünün işaretidir. Neden? Çünkü o ısırdıkça siz bağıracaksınız. Siz bağırdıkça o ısırmaya devam edecek. Birlikte böyle bir kısır döngünün içerisine gireceksiniz. O yüzden... Böylesi haller yaşıyor iseniz ilk anlar oldukça önemli. Çocuk geldi elindeki sopayı babasını kafasına vurdu. Yanındaki akrabalar, amcalar, dayılar kıkır kıkır gülmeye başladı. Hay Allah işte çocuk terbiyesinden anladığımız bu kadar. O sırada işte çocuk kafaya vurulma sırasında etraftakilerin gülüşmesinden dolayı doğru bir şey yaptığını zanneder. Ve biraz sonra da gider bir başkasına vurur. Biraz sonra da gider işte ebesine vurur dedesine vurur sonra ise çocuk normalde sevilen bir davranışı yaptığını zannederken bu sefer de çocuğa tepkiler oluşmaya başlar çocuğun içerisi çelişkiyle dolar. İlk anlara dikkat etmek lazım. Çocuk ilk vurduğunda ilk ısırdığında ilk yatarak ağlamaya başladığında ilk kafasını istekleri yerine gelmediğinde duvarlara vurmaya başladığında ilk elindeki cisimleri İsteği yerine gelmediğinde sinirlenip sağa sola atmaya başladığında yapacağınız şey şu: duyarsız bir sabır içerisinde. Yüzünüzden hiçbir ifadeyi çocuk okumayacak. Duyarsız bir sabır içerisinde bekleyip çocuğunuza yapma demeniz olacak. Yapma oğlum. Isırıyor çocuk elinizi. ilk andakinden bahsediyorum. Hiç tepki vermeden, öfkelenmeden, yapma oğlum. Acıyor oğlum. Yapma babacım diyerek Çocuğunuzla o sırada birkaç dakika aslında kim yenecek mücadelesi yaşayacaksınız. Eğer o mücadeleyi siz yener ve iktidarınızı elinize alır iseniz, çocuğunuz vazgeçer ise, etraftakiler de kikirdemeyi bırakırlar ise, o takdirde çocuk bir dahaki sefere gelip sizle iletişim kurmak için elinizi ısırmayacak, bacaklarınızı ısırmayacak, kolunuzu ısırmayacak. Ama o ilk an oluştuysa, ondan sonra ise, işte zorluk ondan sonra başlıyor. Ondan sonra ise çocuğunuza iyi dikkat edin ne zaman size gelip ısırmaya çalışıyor ise onu öğrenilmiş bir davranışı geriye dönük olarak unutulan bir davranış haline dönüştürmeniz lazım. Çocuk geldi yanınıza sizle konuşmak istiyor ama eğer konuşma ortamını siz tam veremiyorsanız gelip ısıracak sizi. Eğer verirseniz o takdirde çocuk ısırma işini bırakacak. Eğer çocuk geldi konuşmak istiyor, çocuk geldi sevilmek istiyor, çocuk geldi bir takım şeyler istiyor. Yani siz çocuğunuzun önünde davranır iseniz ısırmaya ihtiyaç duyduğu anları yahut da yere efendim, bir şeyler atmak istediği ihtiyaçları ondan daha önce davranır ihtiyacını giderirseniz o davranış unutulan bir davranış haline terk edilen bir davranış halini alır. Ancak burada şu hariç, eğer çocuk... Bir isteğini yerine getirmek için kendini yere attı, kafasını duvarlara vuruyor ve isteğinin olmasını sağlıyor. Hadi canım istediğin kadar ağla. O sırada çünkü çocuğun ağlamasına hiç önem vermeyin. Çocuğun o sıradaki ağlaması duygusal bir yoksunluktan, iç dünyasının ezilmesinden, iç dünyasının yıpranmasından kaynaklanan bir ağlama olmadığı için çocuk o sırada aslında isteğini elde etmek için bulduğu bir yöntemi, devam ettirmek istediği için istediği kadar ağlayabilir. O sırada karşılık vermeyin çocuğunuza. Yere yattı ağlıyor. Bunu defalarca ben yanımdaki arkadaşlarla beraber de gösterdim hatta. Çocuk 2 yaşında yere yatıyor ağlıyor. Ağlıyor ağlıyor. Ben anne babaya diyorum ki ya kucağınızı almayın bir dakika. Alma. Babaya diyorum ki ya bir dakika bakma bir çocuğuna. Eşinle bir konuşmaya devam et. Hatta git o sırada mutfaktan bir su iç ve geri gel. Yani çocuk Kendisinin ağlamasına karşılık anne babanın hiçbir tutumlarının değişmediğini bir görsün. O takdirde işte çocuk o ağlamaların, numaradan ağlamaların isteğini elde etmek için çırpınışlarının bir işe yaramadığını görürse o davranışı da terk eder. Efendim bu kadar uzun uza diye anlattım. Çünkü bu oldukça ciddi bir sorun anne babalar için. O yüzden böyle Uzun uza diye anlattığım umarım anlattıklarım anlatmak istediğim şekliyle anlaşılmıştır. Görüşlerinizi, isteklerinizi bizimle paylaşın. Bu uç bir boşluk bırakın ve mesajınızı yazdıktan sonra 3077'ye gönderin. Efendim Ümit Bey'in mesajına bakalım. Ümit Bey şöyle diyor. Salı günleri programınızı dinliyorum ve çok faydalanıyorum. Size sorum var biraz uzun fakat cevap verirseniz sevinirim. Kızım 8 yaşında 2. sınıfa gidecek bu sene. Annesi çalışıyor. Her yaz tatili başlarında kızımı İstanbul'a 200 km mesafede bulunan memleketimiz Düzce ilinin bir köyüne. Anneannesinin yanına bırakıyoruz yaz tatilinde. Ve okullar açılana kadar yaklaşık 90-100 gün her hafta sonu sırayla ben ve annesi Düzce'ye gidip 2-3 gün geçirip geri dönüyoruz. Fakat orada köyde kalmayı çok istemesine rağmen... ...beni de İstanbul'a götürün... ...ben de gelmek istiyorum gibi sözler söylüyor... ...kardeşi yok... ...köyde hayvanlar, bağ bahçe, televizyon karşısında zaman geçiriyor... ...İstanbul'da da ilgilenecek kimse yok... ...en önemli sorum... ...bu ilerisi için bilinç altına yerleşip sorun olur mu? Kendisini bırakıp gittiğimizi düşünür mü? Çok akıllı bir kız ve çok akıllıca sorular soruyor... ...kendisi sorun olarak görür mü? Bu durum yaklaşık 3 yıldır böyle sürüyor ama... Hem eşim hem ben hiç istemiyoruz ayrı olmayı diye soru sormuş dinleyicimiz. Efendim Ümit Bey şunu söyleyeyim bilinç altına yerleşir mi? Evet, kesinlikle yerleşir. 100 gün, 90 gün boyunca çocuk eğer bir yere onun deyimiyle terk ediliyor ise bazen anne gidiyor, bazen baba gidiyor. Ondan sonra haftanın içerisinde anne baba ne güzel. Oh, birlikte oturuyorlar, kalkıyorlar, çay içiyorlar, akşam eve gidiyorlar. Birlikte yatıyorlar, birlikte kalkıyorlar. Ya ben ...bense köye terk edilmiş durumdayım. Ve köyde başına gelen olaylar... ...belki duygularını ifade edemiyor... ...belki kendisi gibi olamıyor... ...belki anne babanın yakınlığını gösterebilecek... ...evet mutlaka anneanne vardır... ...babaanne vardır ama onun... ...verdiği sıcaklık ile anne babanın verdiği sıcaklık... ...birbirini tutmayacağı için... ...bu yaşadığınız şey... ...veya çocuğunuza yaşattığınız şey... ...bilinç altında bir gün size... ...beni böyle bırakıp gidiyordunuz anne... ...hatırlıyor musun... Ben o sırada işte şunu şunu şunu yaşıyordum anne diye geriye size dönebilir. Çocuğunuzu yanınızda bulundurun. Yaz tatilinde keşke yapabilmiş olsanız İstanbul'da da hiç kimsemiz yok nasıl yapacağımızı bilmiyoruz diyorsunuz ama keşke zaman zaman iş yerinize götürseniz olur mu bilmiyorum. Ama bir çözüm bulun. 90 gün boyunca çocuğunuzu onun deyimiyle bir yere terk edip siz kendiniz ne kadar güzel yine onun deyimiyle keyif sürerseniz Çocuğunuz bunu böyle hayalinde canlandırır ise bir gün duyacağınız sözlerden bir söz de bu olabilir yani. Efendim Esra Hanım'ın mesajıyla programımızı sonlandırmaya çalışalım. Merhabalar 4 ve 2 yaşında iki oğlum var. Büyük oğlum arkadaşa çok düşkün. Onların yanında olunca ve dışarı çıkınca asla sözümüzü dinlemiyor. Azarlasak bile çevremizden utanıp biz onun sözünü dinliyoruz. Ağlıyor takmıyor doğru otoriteyi nasıl koyabiliriz hangi yanlışları yapıyoruz ki çocuk böyle oluyor babasına da aynı şekilde evde daha iyi ama dışarı çıkınca biz devreden çıkıyoruz bizi bu konuda aydınlatır mısınız demiş dinleyicimiz şimdi azarlarsanız çocuk zaten sizin dediğinizi yapmaz Esra Hanım ne olur Allah rızası için ya şu azarlama işini şu kızma işini ne olur bir kalbinizden, ruhunuzdan, aklınızdan bir çıkartın. ya. İnsan terbiyesiyle meşgulüz. Azarlandıkça insan azar, azar. Azarlanan insan azar. Bu kelimeleri bir kere literatürümüzden çıkartın. Ezildikçe çocuk hızlanır. Çocuk terslendikçe, çocuk eğer hırçınlaşıyorsa eğer bunun içerisinde bir takım garip şeyler vardır anne baba tutumunun içerisinde. Şimdi doğru otoriteyi nasıl kurarız kısmına iki kelimeyle cevap vereyim. Arşivde ne olur lütfen bunu bir dinlemeye çalışın. Çünkü bu konuyla ilgili uzun uzun diğer şeyler söyledim. Eğer otoriteyi evin içerisinde anne kurmaya çalışır ise o takdirde çocukta bu türlü anormallikler olması çok muhtemel. Otoriteyi baba kurması lazım. Kararlı bir tutumla ne istediğini bilen sesinin tonuyla ve evdeki bütün davranışlarıyla beraber aynı hattı takip eden bir baba modeli olması lazım. Ancak azarlayan ve tersleyen bir baba değil, kararlı bir baba modeli olması lazım. Anne ise çocuğa sevgi ve şefkatle davranması lazım. Babanın evde koyduğu kuralları anne de sürekli takip ediyor olması lazım. Anne otorite olursa evin içerisinde, Anneyle ile çocuklar birbirlerini yer bitirirler. Sonra baba da bu işin içerisine girer. Böyle sarmala dolanmış şey gibi böyle birbirlerini yemeye başlayan bir vaziyete dönüşürler. Kıyma makinesinden geçirir gibi çocuklar ondan sonra elinizin içerisini parçalar. Onlar da sizi parçalar. Siz de onu parçalar durursunuz. Efendim bugünlükte yayınımız burada sona erdi. Haftaya salı günü. Burç Efendi olur iseniz saat 11 ile 12 arasında biz burada olmaya çalışacağız inşallah. Çarşamba günü programımız devam ediyor. Çarşamba günü de yine 11 ile 12 arasında sizlerle olmaya çalışacağız. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın. Çocuk eğitimi konusunda tereddütleriniz varsa ve karşı karşıya kaldığınız sorunlarda çözüm önerilerine veya bir uzman desteğine ihtiyaç duyuyorsanız Hatta içi her salı ve çarşamba günü Türkiye saatiyle 11'de çocuk deyip geçmeyi dinleyin. Uzman pedagog Adem Güneş, yarın büyüklerinin ruhsal dünyalarıyla alakalı aklınıza takılan her şeyi cevaplıyor. Bu programda cevaplanmasını istediğiniz sorularınızı Burç yazıp boşluk bırakarak 37 şiraya gönderebilirsiniz. Çocuk deyip geçmeyin, her salı ve çarşamba Türkiye saatiyle 11'de radyonuz Burç Efendi.